يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقى حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد. هلا يا أصدقائي إمام محمد بن إسماعيل Al-Bukhari Rahimahullah'ın Sahihindeki Kitab-ul adlı bölümü Kitab-ul İ'tisam adlı Başlığı Başlığın altındaki hadisleri okumaya Devam ediyoruz Bu haftaki Okuyacağımız bölüm Bab-u kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Bu istu bi cevami il kelim Aleykum selam Yorki İman Bukhari Rahimahullah Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın Cevami'ul Kelim ile gönderildim insanlığa alemlere Cevami'ul Kelim yani insan ve cinlerinden teşekkül eden alemlere Cevami'ul Kelim ile gönderildim nedir Cevami'ul Kelim kısa ibarelerden, ifadelerden, kelimelerden oluşan ama çok anlamlar, çok manalar içeren sözler. İlimehri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevamiul kelim kelimesi bile yani bu kalıp bile, bu tarif bile cevamiul kelimdendir. Yani biz bunu Türkçeye aktarırken, Türkçeye tercüme ederken ne diyoruz? tarifini yapıyoruz. Yoksa bu kelimenin direkt tercümesini yapmıyoruz. Nedir Cevamiül Kelim'in tarifi? Kısa az kelimelerle çok şey ne yapmak? İfade etmek. Bunu anlatmak için bile Aleyhissalatu vesselam'ın kullandığı ifade nedir? Cevamiül Kelim'dendir. Onun hususiyetlerindendir. Ne diye ifade ediyor bu? Kısa az sözcüklerle çok anlamlar ifade etme şeyine Cevamiül Kelim Cevami'ul Kelim. Cevami جوامي çoğul, çokluk anlamına geliyor. El-Kelim de kelimenin çoğulu. El-Kelim kelimenin çoğulu. Arapçada الكلمة ve الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة الكلمة tesir etmek, iz bırakmak anlamlarına geliyor. Onun için de sözcüye nedenmiş, Arapça'da kelime denmiş. Neden? Çünkü insanda muhatabında ne var? Bırakmış olduğu bir iz var, tesir var. İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi kitabının başka bölümlerinde de rivayet ediyor. Biliyorsunuz İmam Bukhari bir hadisi alarak ne yapıyor? O hadisi Birçok bölümde, birçok konuda kullanıyor. Onunla alakalı başlıklar atabiliyor. Bu hadiste onlardan bir tanesi. Önce hadisin senedini okuyalım. Sonra İmam Bukhari Rahimahullah'ın bu hadisi nerelerde kullandığına işaret edelim. Diyor ki İmam Bukhari Rahimahullah Haddesana Abdulaziz İbni Abdillah Kale haddesana İbrahim İbni Sa'd An İbni Şihab An Sa'id İbni Musayyab An Ebi Hurayra Bu senette gördüğünüz üzere Sa'id İbnül Müseyyyeb, tabiinin büyüklerinden direkt kimden rivayet ediyor? Sa'id İbnül Müseyyyeb bu rivayette Ebu Hurayra'dan rivayet ediyor. Ebu Hurayra'da kimden rivayet edecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edecek. Bazen Sa'id İbnül Müseyyyeb az sonra gelecek rivayette babasından babası aracılığıyla Ebu Hurayra'dan ne yapıyor? Rivayet ediyor. İkisinden de rivayeti sabit. Yani mesela Bu bapta iki tane hadis var. Cevami'ul Kelim babında. iki hadis var. İlk hadis Said ibnül Müseyyep kimden rivayet ediyor direkt onu? Ebu Hurayra'dan. İkinci hadiste Said ibnül ikinci hadisi kimden rivayet ediyor? Babasından. Yani Ebu Hurayra'ya yetişmiş olmasına rağmen onu görmüş olmasına rağmen bu hadisi kimden duymuş? Babasından duymuş. Ne yapıyor? Babasından. Babası da kimden naklediyor? Ebu Hurayra'dan. naklediyor. Evet diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu istu bi cevami'il kelim aleyhissalatü vesselam diyor ki bu istu ben insanlığa insanlık alemine ve tabi ki buna bunun yanında cinlere ne olarak nasıl olarak gönderildim? bi cevami'il kelim cevami'il kelim ile gönderildim. Yani aleyhissalatü vesselamın sözlerine bakıyorsunuz Diyor ki mesela Aleyhisselatü Vesselam La darara ve la dirar La darara ve la dirar İki tane kelimeden oluşuyor Ama bakın ilim ehline Onunla alakalı Ne kadar çok ahkam ve hüküm zikrediyorlar İstanbul'da zarar vermek yoktu Zarara zararla karşılık vermek de yoktu Gibi tercüme ediliyor bu hadisin Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam Diyor ki Geçen hafta da zikretmiştik. Ey serçeciğin babası, ey küçük çocuk. Bu Enes İbni Malik'in kardeşi, sahabeden. Küçük bir serçesi varmış. Onu görüyor. Kuşu ölmüş. Ona iki cümlelik şey söylüyor. Senin serçecine ne oldu tarzı Türkçe tercüme edeceğimiz. Ama ne dedik? Bir ilim ehlinden bir tanesi çıkmış. 80 tane hüküm çıkartıyor bu hadisinden. İşte aleyhissalatü vesselam, Diyor ki cevami el kelim ile gönderildim. Ve nusirtu bir ru'bi. Nusirtu bir ru'bi. Düşmanıma karşı Allahu Teala bana onların kalplerine korku vererek, kalplerine korku atarak bana ne yaptı? Nasrını, yardımını gönderdi, beni muzaffer kıldı. Tabi bir rivayette mesirata şehrin. Mesirata şehrin. Bir aylık mesafedek. Yani aleyhissalatü vesselam ile düşmanı arasında bir ay mesafe varken henüz daha aleyhissalatü vesselam yola çıkmamış iken yola yeni koyuluyor iken allah Teala düşmanın kalbine ne atıyor? Korku atıyor. Korkmaya başlıyorlar. Korkmaya başlıyorlar. Ve beyne <gülüyor> ana naimun aleyhissalatü vesselam rüyasından bahsediyor. Diyor ki bir gün uyuyordum. Aytunî Bir de gördüm ki Oti tu bi mefati hazainil ard. Bana diyor yeryüzünün hazinelerinin anahtarları verildi. <gülüyor> Rüyada Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme <gülüyor> yeryüzünün hazinelerinin anahtarları veriliyor. Fawudi ad fi yedeiye. Bu anahtarlar diyor benim ne yaptı? Elime bırakıldı elime. konuldu bırakıldı kale ebu hurayra ebu hurayra radiyallahu anh diyor ki fakat zehebe rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı gitti Allah teala çünkü kuran-ı kerimde diyor ki inneke meyyit sen bir ölüsün diyor aleykümselam ve innehum lemeyitun onlar da bir ölüdürler Yani Allah Teala peygamberine Kur'an-ı Kerim'de haber vermiş öleceğini. Ve Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor ki: "Fakat zahaba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve entum telgathunha veya terghathunha veya kelime Ebu Hurayra diyor ki: "Aleyhisselam gitti, vefat etti, bu dünyadan ayrıldı. Onun ardından siz dünyayı ne yapıyorsunuz?" Emiyorsunuz, yiyorsunuz. dünya üzerinize ne yapıyor? Ee, saçılarak geliyor, bol bol bir şekilde ne yapılıyor, size veriliyor. Buradaki tergâsûneha ifadesiyle, tergâsûneha ifadesi, dilim el diyor ki birbirine yakın ifadeler. Arapça'da annesinden emen küçük baş koyuna, kuzuya, Ragus diyorlar Ragus Ragus R-gayn Vav fe Ragus Ebu Hurayra da bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Bu dünyadan ayrıldı ve siz ne yapıyorsunuz? Bu dünyayı emiyorsunuz. Bu dünya size böyle bütün bolluğuyla geliyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatına baktığınız zaman onun fakirlikten, onun açlıktan midesine, karnına taş bağladığını asfabı bize naklediyor. Yine bir ay geçtiği, iki ay geçtiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yemek pişirmek için ateşin yanmadığından, yakılmadığından bahsediliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrıldıktan sonra allah Teala onun bu rüyasının bir müjdesi olarak rüyasında ona vermiş olduğu bir müjdeyi ashabına, ümmetine ne yapıyor? Veriyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam rüyasında ne gördü? Yer ürünün hazinelerini, anahtarlarının eline konulduğunu gördü. Hz. Ebu Bekir zamanında Müslümanlar bazı bölgeleri fethediyorlar. Hz. Ömer zamanında bu fetih işlemi daha da genişliyor, daha da büyüyor. Ve Müslümanlar artık bolluk içinde yaşamaya başlıyorlar. Tabi bu bolluğu gören ashab korkuyor. Diyor ki bu bolluk, bu bolluğa yetişmeyen, bu bolluğu görmeyen, öldüklerinde üzerlerini örtmek için kefen bulamadığımız sahabeler bu uğurda vermiş oldukları çabanın, vermiş oldukları gayretin karşılığını aldılar öbür tarafta. Alacaklar. Onlara öbür tarafta saklamış. Ama biz diyorlar ki, bunun karşılığını şu anda ne yapıyoruz? Sanki dünyada görüyoruz. Ola ki ahirette bundan ne olabiliriz, mahrum olabiliriz diye korkuyorlardı. Yani kendilerine veren nimetlerin, bu dünyadaki nimetlerin, yapmış oldukları amellerin karşılığı olabileceği. Bu bunun ahirette bir karşılığının olmayacağı korkusuna kapılıyorlardı. Endişesine kapalı kapı, kapılıyordu. İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi Kitabu Tabir. Sahih Bukhari'de Kitabu Tabir denilen bir bölüm daha var. Ne demek Kitabu Tabir? Bizim Türkçe'de söylediğimiz gibi rüya tabiri, değil mi? Orada İmam Bukhari rahimahullah babu rüya leil gece rüyası, gece rüyası. başlığı adında zikrediyor. Tabi yani bazı ilim bazı hadislere e, istinad ederek gece görülen rüyaları farklı farklı zikrediyorlar. Mesela bir rivayet var. E, Şeyh Albani Rahimahullah gerçi bunun zayıf olduğunu söylüyor. Rivayete, rivayette dendiğine göre görülen rüyanın en sadık olanı, en doğru olanı Nedir? Seherde, gecenin son bölümünde görülen rüyadır. Yine ilme tabirle alakalı, rüyayla alakalı diyor ki, eğer rüyada anahtar görürseniz, bilin ki sizlere yeryüzünde ne verilecek? Temkin, sulta, otorite, güç, kuvvet verilecek. Bu ifade edilir. Deniyor. İkinci hadise Geçelim. bu Ubab'daki ikinci hadis. Abdülaziz diyor ki İmam Bukhari Rahman Allah. Haddesana Abdülaziz İbni Abdillah. Haddesana El-Lays. Kim bu Leys arkadaşlar? Leys İbni Sa'd. An Said. Kim bu Said arkadaşlar? Az önce geçti. Said İbnül Musayyeb. An Ebihi. Babası, babasından rivayet ediyor. An Ebi Hurayrata radiyallahu anh, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ minel enbiya'i nebiyyun illa u'tiye minel âyâti mâ misluhu umine ev âmen aleyhil beşer. Hiçbir peygamber olmasın ki, hiçbir nebi gönderilmiş olmasın ki ona mucizeler. Tabi din terminolojisinde bu mucize olarak geçiyor. Sonradan gelenler buna mucize demişler. Yani, harikul ade denilen, adet üzerine olan, genelin dışına çıkan şeylere mucize demiş bilim ehli. Ancak bunun Kur'an-ı Kerim'deki hadislerdeki karşılığı ne? El-Ayat. Ayet deniyor bunlara. Mucize aciz bırakan demek. Sözlük anlamı olarak aciz bırakan. Yani peygamberlerin mucizeleri diyoruz ya, bunun hadislerdeki ve Kur'an-ı Kerim'deki e, terimi ayet. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberler hiçbir peygamber yoktur ki ona ayetler verilmiş olmasın. Tabi ilim ehli zikrediyor. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'den önce gönderilen peygamberler kendi kavimleriyle kendi topluluklarıyla sınırlı oldukları için davetleri onların elinde gerçekleşen mucizeler daha çok gözle görülen gözle müşahede edilen mucizelerdi. İşte biliyorsunuz İsrailoğları sihirle şöhret bulmuş, sihri bilen insanlardı. Musa Aleyhisselam o kavme gönderiliyor. Onun göstermiş olduğu, Allah'ın onun eliyle göstermiş olduğu mucizeler onların sihirini iptal eden değil mi? Bir olay. Tabi onlar sihirbaz oldukları için Hz. Musa'nın, Musa, Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bu şeyin gözleri e, kandıran bir şey olmadığını anlıyorlar. Mucize olduğunu fark ediyorlar. Ne diyorlar? Amenna bir Rabbim Musa ve Harun. Bizler Musa'nın ve Harun'un Rabbine ne yaptık? İman ettik diyorlar. Hemen iman ediyorlar. Dikkat ederseniz burada mucizeyi hemen gözleriyle ne yapıyorlar? Görüyorlar. İsa Aleyhisselam'ın döneminde Hıristiyanlar biliyorsunuz tıp ile meşgul ve şöhret kazanmış insanlardı. Ve Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a da mucize olarak ne veriyor? Tedavi, tıp, gözü kör olanlara değil mi? Ve Allah'ın izniyle ölenleri diriltiyor. Bunların hepsi her birine mucize. Ve gözle görülen, bakıyorlar, görüyorlar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, daveti, dini çağlar üstü olduğu için her çağa hitap ettiği için belli bir kavme inmediği için yani onun mucizesi basiretle fark edilen bir mucizedir. Basarla değil. Yani basiret nedir arkadaşlar? Yani tefekkürle, kalp ile, iman ile anlaşılabilecek bir durumdur. O da nedir arkadaşlar? Kur'andır. Allah Teala'nın kitabıdır. Ve bu sebeple her geçen gün her geçen gün Allah Teala'nın göndermiş olduğu bu kitabın bir mucize olduğunu insanlık ne yapıyor? Keşfediyor, anlıyor. Belki bundan 100 yıl önce, belki bundan 200 yıl önce insanlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen birçok şeyin bilimsel hakikatini bilmiyorlardı ama bugün bizler bunu ne yapabiliyoruz? Fark edebiliyoruz. Bilimin bize sunmuş olduğu tekniklerle, vesilelerle İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hadiste bize de diyor ki مَا مِنَ الْاَنْبِيَا نَب۪يٌ اِلَّا اُعْتِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُمِنَ اَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرِ Hiçbir peygamber olmasın ki ona ayetler, mucizeler verilmiş olmasın ve ona insanlık ne yapmış olmasın? İnsanlıktan bir grup iman etmiş olmasın. وَاِنَّمَا <gülüyor> كَانَ Ama diyor bana verilen, bana gönderilen şey nedir Vahiydir. Evhâhu Allah'u ileyh. Allah'ın bana vahyettiği bir vahiydir. Allah-u Teala'nın vahyettiği bir vahidir Tabi buradaki kastetinden sadece Kur'an-ı Kerim değil arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri de sözleri de bir nedir? Vahiydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnne me utitul kur'ane ve mislehu ma'ah. Bana Kur'an ve Kur'an'ın benzeri nisli olan bir şey de verildi. Kur'an'la birlikte. Nedir o Kur'an ve Kur'an'ın benzeri olan şey? Sünnet. Tabiinin büyüklerinden Hassan İbni Atiye diyor ki Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iner ona Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği gibi sünneti de öğretirdi. Abdullah ibn-i Mübarek adlı kitabında rivayet ediyor. Aynı şekilde İmam Muslim'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnna Allahu auha ileyye en tawaazu". Allah -u Teala bana vahyetti ki sizlerin ne olmanızı, size neyi emret, emretti vahiyde? "En tawaazu". Tevazu sahibi olmanızı emretti. Ama bu emri Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bulmuyoruz, değil mi? Demek ki Allah Teala peygamberine Kur'an dışında da ne yapıyor? Vahy ediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki innema vahyen Bana verilen bu ayetler, bu mucizelerin en önemlisi nedir? Allah'ın bana vahyettiği vahidir. Yani kalp ile anlaşılabilecek. Kalp gözü dediğimiz, değil mi? Türkçede bu şekilde geçmiş. Arapçada normal göze basar diyorlar. Kalp gözüne de ne diyorlar? Basiret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi de arkadaşlar nedir? Kur'andır. Fe ercu enni ekserhum tabi an el kıyame. Kıyamet günü ben ümmet olarak kendisine tabi olan insanlar olarak en çok peygamber olmayı ne yapıyorum? Ümit ediyorum. O halde arkadaşlar bizler ne yapacağız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği bu mucizeye sarılacağız. İmam Bukhari rahimahullah da ne yapıyor bize? Bu bölümde bu, bu hadisi zikrediyor. Kitab-ül bölümünde. Yani Etsam'ın manasını açıklarken ne demiştik? Ona ne yapmak? Tutunmak, sarılmak, mülazemet etmek, devam etmek ve ondan gayrısına, ondan başkasına ihtiyaç duymamak. Onunla yetinmek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri de öyle sözlerdir ki cevami ul kelim cevami ul kelim özlü sözlerdir. Değil mi? Bunlara tabi olacağız. Bunlara sarılacağız. Bunlarla beraber yaşayacağız. Ve Bunlarla beraber öleceğiz. Bizim selefimiz bu şekilde yaşarmış. Ahmet ibn Hanbel Rahimahullah. Halife-i Me'mun zamanında hapse atıldığında, zindana koyulduğunda bakıyor ki zamanın hakimleri, kadıları, alimleri içeride. Bunlardan bir tanesi de meşhur kadı Ebu Yusuf. Yakup İbrahim. Ebu Hanife'nin öğrencisi. Ahmet İbni Anbel. İçeri girince, hapise atılınca, Ahmet İbn Anbel kolundaki cebinde mürekkeple gezermiş. Sürekli hadis yazıyor. Hatta onu görenler dediğinde ne zamana kadar bu mahbara dediğimiz bu mürekkebi taşıyacaksın, mürekkebin konulduğu okutuyu kutuyu taşıyacaksın. O da dermiş ki, ilel makbara, kabre kadar. Hapse girdiğinde Ahmet ibni Hamel rahimahullah giriyor Ebu Yusuf'un yanına. Diyor ki emli aleyye diyor. Bana imla et yazdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan mestler üzerine mes konusundaki bildiğin hadisleri. Diyor ki Ebu Yusuf. Ya zaten diyor. Öleceğiz az sonra yani. hakkımızda belki idam verilecek. Ne mest üzerine mest hadisinden bahsediyorsun. Can derdi. He, can derdi değil mi? Ondan sonra Ahmet İbni Ambel diyor ki ben diyor, o da biliyor yani. O, o durumda, o konumda, o yerde, o mekanda, o zamanda mesler üzerine mes ile ilgili hadislerin uygun olmadığını talep etmesinin, ona söylemesin. Ama ne diyor Ahmet İbn Ambel? Ben diyor ölürken, ölürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazarak ölmeyi ne yapıyorum? Temenni ediyorum, istiyorum. Yani hedef O. Aynı şekilde Abdullah ibn Mübarek biliyorsunuz büyük muhaddislerden onu görüyorlar. Diyorlar yet yetmez mi daha? Yani çok yazdım. Bu kadar yazmak yeterli değil mi? Diyor ki bilmiyorum diyor. Belki necatım olan, kurtuluşum olan kelimeyi henüz yakalamamışımdır. Yani insan bir hadisten, bir kelimeden belki öyle bir ecrenail olacak ki Bilmiyorum diyor, o geldi mi, gelecek mi, yazmaya devam ediyor, ölene kadar bu hal üzere. Onun için bu ümmetin selefi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazmaya, ezberlemeye, zapt etmeye, kendilerinden sonra gelenlere nakletmeye çok azmetmişler. Mesela bir tanesi kitap yazmış, Bey, Beytute diye. Beytute, ne demek Beytute? Gecelemek, gece yatmak, uyumak. Niye? 21 tane hadis var zannedesem kitabın içinde. Bir muhaddis hocasının evine gidiyor. Hadis rivayet edecek. Hocası diyor ki, akşam diyor kapımın önünde yatarsan eğer, sabahleyin kalktığında diyor, işte ne yapacağım sana? Hadis rivayet edeceğim. Bu da tamam diyor. 21 gün ne yapıyor? Kapıda yatıyor. Yani bekliyor. Ondan sonra o 21 tane hadisi topluyor. Bu şekilde kendinden sonrakilere rivayet ediyor. Yani bu metin sellefi böyleymiş arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde hadisler hazır. Okumuyoruz, amel etmiyoruz, anlamıyoruz, fehmetmiyoruz. Maalesef. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah.